Enlem ve boylam Mustafa Birgin Enlem ve boylam 196 Aralık 2024 Başladı. Hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeni bir enlem ve boylamda huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz ve bugün değerli bir konuğumuz var. Hiçbir masraftan kaçınmadık ve Ankara'daki 20 adamdan birini <gülüyor> st stü stüdyomuzda ağırlıyoruz şu anda. Mustafa Çelikkaya Bey'i konuk ediyoruz değerli dinleyenler. 20 adamdan biri ne demek belki kendisi açar ama kısaca söylemiş olayım. Ankara'da 20 tane civarında 5 yıldızlı otel var. Onların birinin başında da Mustafa Çelikkaya Bey var. İşte kendisi otel müdürü ve Mustafa Bey hoş geldiniz. Selam Musi. Şubeyi kaldıralım aradan bence. Samimi bir ortam olursun derim. Zaten biz bizdeyiz şu anda da. Yani 20 adamdan biri de ilk aklıma ulan dedim ülkede yani Ankara'da akıl sağlığını korumaya çalışan ya da kaybetmiş falan... Onlarımı kastediyorsun? Yok değilmiş otel kendi sektörünle alakalı otelcilik. Evet, toplam Ankara'da 20 hatta birkaç tane daha açıldı diye biliyorum. Da. Neyse onlardan bir tanesi ile birlikte çalışıyoruz şu anda hatta uzun süredir. Bu arada şu şöyle bir şey de oldu değerli dinleyenler. Ben ortada bir mikrofon tutacak aygıt var. Şimdi onun üzerine mikrofonu normal değerleştiriyorum. Bir tane mikrofonum var. Ee, yüksek kalitede ses kaydı alan Ortaya koyalım dedi Mustafa Bey. Ben musti diyorum. Arada böyle ağzımdan kaçar. E, bu arada Mustafa Çelikkaya benim kuzen. Aynı zamanda öteden beri çocukluktan beri bir muhabbetimiz var. Tanışıklığımız var. Her neyse işte şey dedi ortaya koysam mikrofonu hani çeviririz dedi sana bana. Ben de yok hocam dedim. Ben elimde tutayım çünkü şöyle bir şey var değerli dinleyenler şimdi kontrol bende olsun. Şimdi <gülüyor> işime gelmeyen bir şey söyleyecek olursa ben mikrofonu kendisinden çekip kendime yöneltip ben söyleyeceğimi söyleyip onu bastırabilirim susturabilirim. Şimdi diğer türlü hani ortada olursa mikrofon hani kontrol onda da olabilir ama şu an benim elimde yani istediğim zaman yani be, benim sözüm bittiği yerde ya da vermek istediğim zaman mikrofonu ona uzatabileceğim. Kendisi bakın şu an konuşmak istiyor <gülüyor> Bir şeyler söylemek istiyor Ama ben ona o şansı tanımıyorum Hocam buyur Yo, Hiç öyle bir amacım yoktu ya. Sadece merak ettim nereye bağlayacaksın Ne zaman susacaksın diye <gülüyor> yani... <gülüyor> Çekeceğim ben mikrofonu Bak öyle dediğin zaman işte Ucu kötü yere çıkacak gibi olunca Ben hemen Kısacağım senin sesini bir, bir, bir nevi sansür diyebilir miyiz buna Valla ne istiyorsan onu söyleyebilirsin. Sen seç. Ya Sonuçta insan susturma sanatı. Düşünce özgürlüğünün kısıtlanması. Ben de diğer taraftan vurayım ki... ...herkesi senin üzerine yollayayım. Yani konuşmak isteyip de konuşamadıkların... ...olacaktır mutlaka. Velhasıl moderatörlüğü bu şekilde... şimdiki öğrenmeye çalışıyor. Zaman içerisinde mikrofonu ortaya alıp... ...susturabilmeyi öğrenecektir diye umut ediyorum. Senin hocam... Bana gönderdiğin bazı ses kayıtları, bazı okuduğun şiirler falan var. Orada mesela önceden de, yıllar evvelinden de sesini iyi kullandığını ve mesela şiirde falan güzel bir performans sunuyorsun. Çok da müzikle de uyumlu bir şekilde iyi icra ediyorsun. Yani son yakın dönemde de bana bir iki çalışma gönderdin dinlemem için ben aa dedim Musti şey yapmış dedim herhalde stüdyoda falan böyle özel bir kayıt almış falan ama sen dedin ki yok ben onu kendi telefonumla yaptım gerçi ben şimdi bilmiyordum bu kadar yüksek kaliteli iyi bir telefonun olduğunu bilmiyordum <gülüyor> öylesine telefonda deyince şu an baktım telefonda maşallah yani katlanır telefon böyle epey iyi özellikli bir şey galiba demek ki onlarda da mikrofon kaliteleri epey artmış ama tabi sadece mikrofona bağlamak da yanlış olur ee, senin sesi ve yorum gücünü de hesaba katmak lazım İşte sonra senden şey öneri geldi Dedin ki bir şeyler yapabilir miyiz Bir deneyelim mi sen Hani bu işin içindesin Ben de tabi dedim İşte bugün öyle bir çalışma yapacağız Bakalım belki değerli dinleyenlerimize de Örnek kabilinden sunarız ya Öncelikle teşekkür ediyorum desteğin için Uzun zamandır amatör Amatör olarak da demin Hobi olarak ilgilendiğim sevdiğim bir konu Sonuçta şiir okumak ve senin de uzun zamandır profesyonel olarak yaptığın bir konu kayıt almak, kayıt sunmak, kayıtları düzeltmek nihayetinde senin fikrin bu konuda benim için çok önemliydi. Geri dönüşünde almış oldum ve amacım profesyonel mecrayı taşıyıp para kazanmak değil ama profesyonel düzeyde kayıt yapabilip bunu hiç kimse dinlemesine kendim, arabamda, evimde giderken dinleyebilmek esas birinci önceliğim bu. Bundan sonrasında da hoşuna giden olur ve dinleyen olursa ne mutlu bana. <Gülüyor> ha dinleyicilerimizle paylaşırsan ...mutlu olurum, yorumlarını da özellikle merak ediyorum... ...çünkü böyle bir, bir piyasam yok... ...herhangi bir yerde yayınlanan bir şeyim yok... ...dediğim gibi amatör veya hobi olarak yaptığım bir şey... ...ama geri dönüşleri olumlu olumsuz fark etmez... ...eleştiri yapıcı olduktan sonra eleştiri... ...her şekilde kabul edilecek bir şey... ...edilmesi gereken bir şey... ...geri dönüş alacağını da düşünüyorum senin kitlenden... ...hani dediğim gibi olumlu veya olumsuz bilmiyorum... ...ama mutlaka bir yorum gelecektir... ...bunlar da benim için çok kıymetli olacaktır... Laf hocam çok umutlanmadı... <gülüyor> <gülüyor> Sen benim dinleyici profilimi, kitlemi, takipçi kitlemi bilmiyorsun. Daha çoğu sanal dinleyenlerden oluşur. Ee, önceki kendime boylamlarda bu konuyu ele aldığım için bugün almayacağım ama ben ben şey yaparım hocam merak etme hani o bozuntuya vermemek için ben farklı profillerden, farklı hesaplardan <gülüyor> girip bir ki yorum bırakırım oraya mebilginden geldik falan <gülüyor> Yani zaten yorum geldi mi diye sana soracağım. O hiç bırakmana gerek yok. Beni mutlu etmek istiyorsan salla. Ay çok beğenmişler. Bayır, ay ölüyor iki tanesi Duran ambulans çağırdık falan dersin. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yok, yok yani o dinleyenlerimizi de şey yapmayalım ya. Yani yerin dibine sokmayalım. Ölmesinler yani. yani. Yerin dibine hani ölünce mezara koyuyorlar ya. Yerin dibine sokmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ha mecaz yapmadım diyorsun. Doğrudan söyledim diyorsun yani. <gülüyor> Yani nihayetinde sen kendi dinleyicilerinle ilgili yorum yaptın. Ben yapmadım şu anda. Az önce de yapmamıştım. Ben sadece geri dönüşlerin önemli olduğunu söylemiştim. Yani arada bir zaten öyle tek tük dinleyenlerimiz var. Oradan diyorlar ki sizin böyle dinleyicilerinizle farklı bir iletişim yönteminiz var. Yani... <gülüyor> Arada bir böyle onlarla kavga ediyoruz falan filan ama buna rağmen yani bana katlanabilenler var yani. Arada bir geri bildirim veriyorlar. Siz hala dinliyor musunuz diyorum böyle. Dinliyorlar sağ olsunlar. O zaman eski dinleyenlerimize selamlarımızı da böylece iletmiş olalım. Senin şimdi ilk bir çalışmanı alalım mı yoksa hani şu konuda konuşalım dediğim bir şey var mı? Çalışmayı almaktan kalsın tamam. Ben kaydı orada düzenledikten sonra oraya, oraya bağlayacağım, oraya araya gireceğim. Hani o yayınlanacak. Yaptık ya bir tane. Anladım. Uzun yollar gibi sancılıyım. Bitmek bilmeyen geceler gibi kanlı. Dünyanın en büyük yüküdür. Aklı sende olmayanı ısrarla yüreğinde taşımak. Uzun yollar gibi sancılıyım. Bitmek bilmeyen geceler gibi kandı. Dünyanın en büyük yüküdür. Aklı sende olmayanı ısrarla yüreğinde taşımak. Gözümden akan yaşları silmiyorum artık. Çünkü biliyorum ki sen yokken gözlerim hep ıslak kalacak. Hayatın bile nasıl bir şey olduğunu sorgulamıyorum artık. Çünkü biliyorum ki sen yoksan eğer Hayat diye bir şey olmayacak Çok yorgunum şu sıralar Belki de çok bıkkın Çare aramadım zannetme ya. Bütün yolları zorladım ben Sen isteseydin Ben rüya olurdum düşlerine Eğer isteseydin yarana merhem Gülüşüne sebep olurdum Artık ben de susturdum kalbimin dilini. Gelme, seni duymaz artık. Bugün değilse, yarın demekten, umut etmekten yoruldum. Zemheri yüreklerde yazı arar oldum. Yalancı bahara sürgün düştüm. Ve anladım ki her rüya sabah doğan güneşte son buluyor. Bir kıyı misaliyim artık. Oldum mu, duruldum mu bilmiyorum. Öyle çok sözümle kalmadı sana. Yani baharlar beklemiyorum. Gerçeklere kurban verdim kalbimi. Bakma yaralarıma. Öldürmez belki ama yarım bırakır. Onu da biliyorum. Ama artık senden gitme vakti. Şöyle bir yokladım yüreğimi sana söyleyecek tek sözü kalmış vazgeçtim, vazgeçtim. Ben senin gitarla da epey zamandır e, ilgilendiğini biliyorum. Amatör olarak yine böyle bir şeyler yapıyorsun kendi YouTube kanalında. Yani evet amatör olarak e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama o sadece kendimi eğlendirme amaçtı. Yani dediğim gibi o konuda birkaç ay eğitim aldım. Sonrasında da kendi kendimi eğlendirecek kadar ya da arkadaşlarımla otururken eğlenecek kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kursa mı gittin eğitim aldım derken? Üç ay kadar kursa gittim. Sonrasında bir 3-4 ayda kendim işte evde böyle sürekli olarak akorlara vesaire bakarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Oradan da bir şeyler çıktı. Eğlenecek düzeyde bir şeyler çıktı. Ama hani gitar çalıyorum diyemem. Çalanlara ayıp olur. <gülüyor> Öyle diyeyim. Eğleniyorum diyeyim sadece kendi adıma. Bu arada gerçi gitar aldım. 10 yıl boyunca evde bekledi. Ondan sonra bir fırsat buldum da kursa gittim falan geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi hayırlısıyla bir tane yan flüt aldım kendime. Oo. Kursa gitmeye niyetlendim fakat bir türlü vakit ayırıp gidemedim. Şu anda iki tane hobim var. Yani yapmak istediğim şey var. Bu şiir olayı dışında hmm. kişisel gelişim adına. Bir, yan flüt öğrenmek. iki İspanyolca kursuna gitmek istiyorum. Aa İspanyolca? Evet. Neden ki? Ya yani hep ilgimi çeken bir dil. Neden? Dünyada en çok konuşulan dil diyebiliyorum ben yanlış değilsem. Tabii çok... İngilizceden sonradır muhtemelen. Tabii İngilizceden sonra. Hmm. Ya bölge olarak belki İngilizce'den ya daha fazla bölgede konuşuluyor olabilir ama birçok yerde kullanılabiliyor. Film vesaire ki film izlemeyi de seviyoruz biliyorsun. Film vesaire de var bunlarla alakalı. Bunları da takip edebiliriz. Ne bileyim ya sonuçta bir dil kendine bir şey katmaktır aslında. Şöyle düşünüyorum. Önümüzdeki 3 yıl boyunca İspanyolca çalışacağım ve öğreneceğim dediğim zaman önümüzdeki 3 yıl İspanyolca çalışsam da geçecek, çalışmasam da geçecek. Nihayetinde böyle bir süre geçecek. Bu sürede ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Hmm. Ya da işte yan flüt az çok öğrendim ve yanını az çok da İspanyolca kattım diyebilirim. Ya da sadece yattım diyebilirim ama bu üç yıl geçecek bir şekilde. Biraz böyle yaklaşıyorum olaya yani yattım mı yatmadım mı işte zamanı nasıl kullandım. Hmm. Çünkü geriye dönemeyeceğin tek şey ya da satın tek şey zaman nihayetinde bir daha bu günü yaşayamayacağız. Öyle bakıyorum olaya hayata böyle yaklaşıyorum. Sonuçta turizm sektöründesiniz. Bilmiyorum bizim ülkeye çok böyle İspanyolca konuşan turistler geliyor mu? Ya bir dönem geliyordu. Şu an bayağı bir azaldı. Aslında turist kalitesi de azaldı ülkeye gelen. İşin pazarlama boyutuna girecek olursak 2000'lerin başına kadar ülkede tam pansiyon, yarım pansiyon gibi kavramlar vardı. Bunlar tam pansiyon ne onu bir açayım da. İşte otelde kalıyorsunuz sabah öğle akşam yemeği varsa tam pansiyondur. Sadece öğle yemeği ve kahvaltı varsa yarım pansiyondur sadece kahvaltı varsa o da kahvaltıdır bu formatların adı fakat 2000'lerin başında her şey dahil diye bir sistem çıkardılar adam öyle bir şey yapıyor ki e, beyaz peynirin üzerine susam atıyor susamlı peynir e, çörek otu atıyor çörek otlu peynir biraz yağ koyuyor bilmem neli peynir bilmem ne doğruyor işte sana 8 çeşit <gülüyor> sana 8 çeşit peynir sundum diyor aslına bakarsan bir tane beyaz peynirin üzerine oyunlarla e, sana 8 çeşit peynir sunduğunu iddia ediyor ya da benzer ürünler çıkıyor. İşte e, ne oluyor? Ürün kalitesi düşüyor. Ondan sonra fiyatlar uygun hale geliyor. Fakat hani açıp büfeye giriyorsunuz otellerde birçoğunda özellikle böyle hani üst düzey bir para ödemediyseniz yüz çeşit bir şey var. Fakat yemek için muhtemelen iki çeşit bulursunuz bulamazsınız daha hala. Kalitemiz düştü. Ülkeye gelen turist kalitesi de düştü bu vesileyle, bu sebeplerle. Hmm. Abi de burada Türk ve Müslüman olmamızın da etkisi kısmen var. Neden derseniz sonuçta bir Avrupa e, ülkesi öncelikle en azından şöyle örnek vereyim. Almanya, İtalya, İspanya vesaire. Bunlar öncelikle Yunanistan'a gidin kardeşim diyor. Türkiye'ye gidin değil. Hı -hı. Neyse işte bu şekilde yaklaşıyorlar olaya. Böyle de bir handikapımız var. Türkiye gelmek istemiyorlar mı o anlamda? Yani öncelikle para kazanmasını istediği yer sonuçta hepsi Akdeniz ülkesi. Hı -hı. İspanya'da, İtalya'da, Yunanistan'da, e, Akdeniz ülkesi. Türkiye'de Akdeniz ülkesi. E, baktığınız zaman bunlar arasında kime gidersiniz bir Alman olarak hmm. önceliğiniz kendi e, ne diyeyim düşüncenize daha yakın olan insanların yanında bulunmayı tercih edersiniz nitekim onlar da öyle olmasını tercih ediyor bize de biraz daha az parası olan fakat bizim de para değerimiz düştüğü için burada rahatça zamanını geçirecek insanlar geliyor belki Almanya'da mesela buraya yaşlılar çok geliyor özellikle kış döneminde Almanya'da kalacağına orada e, 2000 euro ile nasıl geçineceğim diye düşünürken burada 2000 euro ile bir ay rahat rahat kalabiliyor <gülüyor> istediği bir yerde e, gibi durumlarda söz konusu. Yani velhasıl kalitemiz düştü. İspanyol turist geliyor mu? Evet azaldı. Daha önce Japon geliyordu azaldı yerine Koreliler gelmeye başladı. Ama bir rehberle sohbetimde şöyle bir şey demişti. Bana çok garip gelmişti. Ya rehbere demiştim ki bir etkinlik yapalım. Bu etkinlikte de işte hem misafirler eğlensin hem biz para kazanalım, hem siz para kazanın. Adamın verdiği cevap şu. Abi bunlar su o zaman için rakamları o zaman için konuşuyorum. Su 50 kuruş tuvalet 1 lira diye su içmiyor bu adamlar haberin olsun. Hangi, hangi turistler için söylendi bu? Kore. Evet mesela, ama Japonlar gayet şeydir normalde. Ee, harcamayı sever. Sonuçta turistin kalitesi, eğitim seviyesi vesaireden ziyade harcadığı paraya bakılarak belirleniyor biraz daha. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama sonuçta ticari bir amacımız var turizmde. Ya da her sektörde ticari bir amaç var. En çok gelir getiren turistler ayrıldı. İngilizler, işte Japonlar, ne bileyim Almanların üst gelir seviyesine sahip olanları çok fazla kalmadı. Şu anda daha çok işte Ruslar, Koreliler vesaireler maalesef ...var. E, maalesef demeyin... ...bunlar da var. Gerçi ayrı mesele de... <gülüyor> bunlar daha... da olmasa ne yapacaksınız hocam? <gülüyor> Biz ne yapacaksınız değil... ...bak turizme bakış açısı da yanlış... ...turizm bir disiplin değil aslında... ...turizm disiplinler bütünü... ...tek bir şey değil... E, ...bir tane otel olarak bazal... ...yani sadece bir otel... ...benim çalıştığım otel düşün... ...benim çalıştığım otelde mobilya yaptırılıyor... ...marangozlara iş veriliyor... Hmm. Et alınıyor, kasaplara iş veriliyor, peynir alınıyor, mandıraya iş veriliyor, domates alınıyor, tarıma iş veriliyor. Onun dışında insan çalıştırılıyor, iş gücü sağlanıyor, istihdam sağlanıyor. Onların dışında temizlik malzemeleri satın alınıyor, temizlik malzemeleri ne yönelik firmalar kuruluyor. Ne var? Tekstil satın alıyoruz sürekli. İşte çarşafı, nevresim, yatağı, yastığı vesairesi. Bunlar da farklı bir sektör. Yani benim şu anda bir saniye çalıştığım Ankara'daki bir otel... Yaklaşık 30-32 tane farklı iş koluna destek veriyor. Bu oteli kaldır, en az 10 tanesi hiçbir iş yapamayıp batacaktır. Hmm. Türkiye genelini düşün, biz turistik bir ülkeyiz normal şartlarda. Üç tarafımız denizle çeviriliyor ve bunun Akdeniz ve Ege'si özellikle yoğun şekilde turist alıyor. Kapadokya bölgesi var turist alıyor ve ciddi derecede turizm yatırımları var buralarda bunları kaldırdığın zaman turizm bitmez. Ülke biter. Bu kadar net söyleyebilirim sana. Çünkü tek bir yerden değil. Hani turist geliyor, yatıyor, kalkıyor, gidiyor değil. Bir sürü iş koluna hizmet sağlama imkanı veriyor kendisine. Son sözlerinizi söylemek ister misiniz Dinleyenlerimize ne bileyim hani başka ülkelere gitmek yerine bizim ülkede kalıp tatil yapmalarını mutlaka tavsiye edersiniz muhtemelen. Ya Tabii ki tavsiye ederim ama nihayetinde eğitici öğretici program hedeflemiyoruz. Şu anda sohbet ediyoruz. Ben kendi fikirlerimi paylaştım. öncelikli olan kendi ülkemiz ya da kendi vatandaşlarımız bu kadar basit. Benim kişisel düşüncem bu yönde ama aman oraya gitmeyin, aman burada tatil yapın falan değil. Gidin her yeri görün. Ama mümkün olan düzeyde buraya sahip çıkın diyeceğim bu olur eğer sosyal bir mesaj vermem gerekiyorsa bu programın <gülüyor> Hadi Yani zorunlu hissetmez. Muhabbetine söyledim ben de. Rahat ol yani. Ee, i̇lla hani benim de burada bir misyonum bir amacım falan var. Ne bir şey temsil ediyorum ben. İlla bir mesajı vereyim diye şey yapma yani. Rahat ol. Ee, <gülüyor> ama bazı dinleyenler ileride senin profili yakalayıp Mustafa Çelikkaya ülkede önemli yerlere gelecek ama öyle bir programa katılmayacak. ...yatılmış ama şöyle bir mesaj vermemiş... ...derlerse de ondan da biz karışmayız hocam... <gülüyor> yani inşallah... ...bilmiyorum kısmet... ...sen, ben veya dinleyenlerimiz öyle bir yerlere gelir de... ...bir iki mesaj eksiği sorunumuz olur sadece... <gülüyor> ...yani çok da... ...önemseneceğini düşünmüyorum... ...ya da en azından ileride... ...yapacaklarımız bir şeylere yararsa... ...ne hala... Orada affettiriz herhalde kendimizi insanlara. Ha illa bir mesaj vermem istiyorsan ne diyeyim yani. Türkçe düşün, Türkçe konuş, Türkçe sev. Umudun Türkçe olsun. Ama hocam çeliştiniz şimdi kendiniz. Daha önce İspanyolca öğreneceğim diyordunuz. <gülüyor> Türkçe konuş, Türkçe düşün ve İspanyolca öğren gibi oldu şimdi. Ya ben... Bak ne diyorum Türkçe düşün Türkçe konuş Türkçe sev umudun Türkçe olsun ama İspanyolca öğrenme demiyorum sana git onu da öğren işte ne bileyim Urduca da öğren Şimdi Türkçe düşün nasıl olacak hocam eğer İspanyolca öğrenirsen Türkçe mi düşüneceksin? Evet değerli yanlışlıkla elim kayıt düğmesine değdi ama neyse zaten programımızın Ankara'daki 20 adamdan biriyle olan muhabbetimizin sonuna geliyoruz. Mustafa Bey, ya bey deme dedin. Musi. <gülüyor> teşekkür ederiz. İyi ki programımıza katıldınız. Ya ben teşekkür ederim. Öyle bir söylüyorum ki ben de Allah'ım önemli biriyim galiba falan diye etrafa ya da o ben miyim falan diye bakmıyorum etrafa. İki kişi hani şu anda burada. Herhalde benden bahsediyor arkadaşlar yani anladığım kadarıyla. Teşekkür ederim dinlediğiniz için bizi ya da dinleyeceğiniz için. Değerli ve size ait. www.mbirgin.com <gülüyor> Enlem ve boylam 196 Aralık 2024. Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin